أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين حانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لأنبي وحل نقدة من لساني يفقه قولي وأفمد أمبي إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفمد أمبي إليك إنك بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه محمد كلما اختلف الملوان وتعارض النصران كرر الجديدان واستقبل الفرق دون ودمغ روحه وارواح اهل بيته محمد والسلام الله عليه وسلم عليه وزا وخلهم علي وعليه كثيرا كثيرا على لنا بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَمْ عَلَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسَنَ صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَجِلُّ الْهَاشِلِ مُنْ كَرِيمٌ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ انايتنا بزملة برابريلا. Bizleri tevfikat-ı sübhâniye eyle! Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle! Islas-ı etemmi tahtiyle bizleri muvaffak eyle! Dünya cazibesine kapılıp rızâ şerifini kaybetme zilletinden, perişaniyetinden bizleri masum ve mahfuz eyle! Kur'an'a hadim eyle! ibadetinde daim ve kahim eyle. Bu hal üzere cümleye vefat etmeyi nasip ve müyesser eyle. Cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyat Amin. Bu hürmeti Seyyidin Müserim. Sayfın Gülillahirrabbilalemin. Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak hakkımızda müteyemin ve mübarek eylesin. Kurban Bayramı'nı bize idrak ettirdi. İnşallah yolunda salihatı tahsilen muvaffak kılarak daha çok bayramları idraka bizleri muvaffak kılsın. Kurban Bayramı bir tarafıyla bir fedakarlık günü, Allah'a karşı Allah'a inanmışların fedakarlıkta bulunduğu bir gün, bir yönüyle de bir muhasebe hesaplaşma günüdür. Hesaplaşmada esasen cebri bir fedakarlık vardır. Burada hesaplaşmaya kendisini alıştıran insanlar ahiretteki hesaba iyi inanmış insanlardır. Ahirette cebri bir hesap yapılacak, cebri bir hesaplaşma olacaktır. Herkes dünyada Allah'ın kendilerini ihsan ettiği onların masar oldukları bütün lütufların hesaplarını Allah'a verecekler. Alıp verdikleri soluklarından sırtlarında taşıdıkları benliklerine kadar ondan o varlığı devam ettirmek için masar oldukları ağızlarının bütün zevklerine, kafalarının bütün zevklerine, kalplerinin bütün zevklerine hitap eden ve cevap veren Allah'ın bütün nimetlerinin Hesabını vermek üzere Allah'la hesaplaşacaklar. Hesapların en büyüğü de Allah'la hesaplaşmaktır. Ve en ağırı da insanın huzurlarının insanın lehinde veya aleyhinde şehadet edeceği bir hesaplaşmadır. Yalan söyleyemeyeceği bir hesaplaşma. Düşvetin geçmediği, paranın sökmediği, makamın, cağın tesir etmediği bir hesaplaşma. Bu çok dehşetli ve büyük bir hesaplaşmadır. İnsanlar dünyada böyle bir hesaplaşmaya muhatap olacakları hava içinde yaşarlar. İnsanlığını idrak eden insanlar, imanın gözlerini açmış olduğu insanlar. Allah iman sayesinde gözümüzü açsın ve burada bizleri hesaplaşmaya, burada hesabımızı yapmaya muvaffak kılsın bu bayramda, bir kısım fedakarlıklara katlanan müminler olarak bizler diyeyim de, de kendimi de hakiki müminler içine sokayım. Rahmetinden ümid ederiz ki Cenab-ı Hak iyiler içinde bizi de bağışlar. Bizden istenen fedakarlığı yapmanın yanı başında, bu hesaplaşmayı da yaptığımız takdirde Allah'ın tevfik ve inayetiyle neyi idrak ettiğimizi bilmiş olacağız camiye gelişin manasını, çıkışın manasını, eve dönüşün manasını ve bugünü akşama kadar şuurlu geçirmenin manasını idrak etmiş olacağız. Kurban bayramında meslundur. Evden çıktıktan sonra camiye gelirken açıktan açığa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd demek. Giderken de ayrı bir yoldan aynı şeyi söyleme. Allah'ın büyüklüğünü ilan etmedir bu. Onun huzuruna gelirken küçüklüğünü idrak etme havası içinde geliyorsun. Biraz sonra hepten işini kabul edecek, onun karşısında secdeye kapanacaksın. Sıfırın ötesinde verasında bir varlık olduğunu ilan edeceksin. Ona dayanmayan varlığın bir ağırlık ifade etmediğini, onun için mahkeme-i kübrada, mizanda, onun için terazi vaz düşünerek büyük sensin diyorsun, sadece sen büyüksün diyorsun. Bana benliğimi bahşeden, bu benliği devam ettirme imkanlarını lütfeden, şu anda da beni irfanınla donattıktan sonra huzuruna celbeden sensin. Onun için sonunda da hamd ediyorsun, öyleyse minnet de sana, şükran da sana diyorsun. Bu esasen insanın gönlünde Mevla'nın azameti, insanın küçüklüğü bu büyük muadile karşısında bir hesaplaşmanın ifadesidir. Ve bunu yaparken de biz sabah erken saatlerde, soğukta, üşüyüp titreyeceğimizi de hesaba katarak camiye koşuyor, bir fedakarlığa katlanıyoruz. Bunu yaparken daha başka fedakarlıkları yapmış olarak Allah'ın huzuruna geliyoruz. Biz evimizden ayrılırken, kapının sesini arkadan me me diye meleyen, biraz sonra boğazlayacağımız, malımızdan fedakarlığın ifadesi kurbanı bırakıp Allah'ın huzuruna geliyoruz. Can vermişlerin, ser vermişlerin, hayatı o yolda feda etmişlerin, eşiğine baş koymuşların yolunda yürüyen insanlar olarak, Sultanların yin yin hediyelerde bulunduğu bir günde gedalar, dilenciler, fakirler olarak küçük bir sadakayla Mevla'nın huzuruna geliyoruz. Geliyor ve içimiz ona şu imanla dolu olarak ona teveccüh ediyoruz. Biz ne kadar muhtaç, ne kadar fakir ve sana takdim ettiğimiz şeyler ne kadar küçük olursa olsun, isterse senin saltanatının altından, saltanat saraylarının altından dicleler, Fıratlar, niller Çağlat'ın aksın. bizler muhtaçlar olarak elimizde bire testi su ile huzuruna geliyoruz. Gelirken de hicap duymuyoruz. Çünkü her şeyin hazinesi yanında, her şeyin zimamı elinde, dünya ve ukvaya hakim, sultanlar sultanı Allah'ın huzuruna geliyoruz. Elimizdeki bir testi suyu senin ummanlarına atacak, ummanlara sahip çıkacak. Bütün ummanlara sahip çıkacağız. İçinde bizden katkı var Allah'ım! Sen verdiğin şeyi senin senin mevcuduna dayalı vücudunla kaim şeylere katıyor ve kendimizi bu sayede zengin sayıyoruz. Ne büyük servet ki Allah'ın servetine dayanarak varlığı vücut bulur. Ne büyük servet ki varlığı ve çokluğu Allah'a dayanmakla ancak kendisini gösterir. Cenab-ı Hak, aczımızı, fakrımızı idraka muvaffak olarak bizi gani ıtlak olan zatına dayanmak suretiyle en büyük serveti elde etmeye muvaffak kılsın, inşaallahu Bunu arz ettiğim bu iki hususu, bir fedakarlık yönünü, bir de nefsini hesaba çekme, ölmeden evvel nefsini hesaba çekme, Ahirette defterlerin açılıp, sırların ortaya döküleceği o gün gelmeden evvel, defteri açma, sırları ortaya dökme, Mevla'nın huzurunda nedamet etme, tevbe etme, ona güvenme, ona dayanma, ona sığınma, ondan çok korkma, titreme, ürperme hususlarını iki madde halinde Cenab-ı Hak tevfikini yar etsin arz etmeye çalışayım. Tedirgin olduğum, rahatsız olduğum bir vaziyetle muazzaf bulunuyorum. Vicdanımın mecbur kılıcılığından daha ziyade, nasılsa içine düşmüş olduğum için size kendimi vazına saat etmekle mecbur sayıyorum. Esasen iki kelime bilen bir insan, bir kelime bilen insanlara bir şeyler anlatmakla mükelleftir. Ama heyhat, ben bu mükellefiyetimi hiçbir zaman hissetmedim. Hiçbir zaman bunun ağırlığını bir vazife olarak omuzlarımda hissetmedim. Ezikliğini duymadım. Hiçbir zaman benimin kemikleri bu ağır vazife altında çatırdadığını hissetmedim. Sadece arz ettiğim gibi nasılsa kader tarafından içine itildiğim için Cuma'da, Ramazan'da, Bayram'da ve ara sıra başka günlerde de tav an ve Cebren huzurunuza çıkıp size bir şeyler anlatmaya çalıştım. İşimden gelmeyen ve yaparken çok tedirgin olduğum bir vazife yaparken nasıl sıkıla sıkıla ve nasıl o işe yabancı olarak konuştuğumu siz de herhalde hissediyorsunuz. Vicdanlarınız bunu çok iyi hissediyor. Cenab-ı Hak bana insafı izan ihsan eylesin. Yıllardan beri, asırlardan beri yolunu aşındırdığı camilere gelip giden bu cemaati de gerçek Müslümanlık ufkuna hidayet eylesin ilah eylesin. Belki benim durumumda, benim sukut ettiğim yerde olmasanız bile sizler de benim derdim ile sunuz. Sokaklarda gezen dertler, hastalıklar, belalar, musibetler, taunlar, bebalar bunlar hep bizden dökülme şeylerdir. Müminin içinde yaşadığı kubbeti ve çatısı altında yaşadığı binanın hariminde, binanın çevresinde balaletin sapıklığın yeri mi olur? Ama sokaklarımız lebaletle ve sapıklıklarla dolu. Bu bizim laubalimiz, lauballimiz ve bizim işin künhüne vakıf olamayışımızın ifadesidir. Ama derecesine göre bu vadide pek çoklarımız pek çok kusurlu, pek az, Dünyanın tozuna, toprağına, eteği bulaşmayan insanlar vardır ki, camide, bayramda, cuma günlerinde içimizde onların mevcudiyetini hisseder, onların burcu burcu lahuti kokularını duyar ve ellerimizi onların yanında Mevla-i kaldırır. Bu makbul dualar arasında bizim duamızı da kabul buyur deriz. Cenab-ı Hak bize selameti kalp ve selameti iman ihsan eylesin. Birinci husus, bayram, bir fedakarlık günüdür. Mü'min esasen fedakarlık yapacaktır. Bayrama, kurban bayramına, utheye günü demişler, kurban günü. Arapçada bu kelime esasen fedakarlık manasına gelen bir kökten gelir. İnsanlar mukaddes bildikleri bir dava uğrunda mallarını sarsederler. Sonra hayatlarını uğurda ifna ederler, ibla ederler. Sonra canlarını icap ederse feda ederler. Büyük dava bu iyi inanmış insanları, büyük insanları kendine kurban olarak çeker. Ve bunlar uğurda bekari bu olurlar. Her birisi bir vadide ayrı bir anlayış ve fakat derin bir anlayış içinde kendini boğazlamış olur. Mü'minler, büyük bir davaya gönül vermiş insanlardır. Allah'a inanma, Allah'ın yolunda olma, cenneti kazanma davasına gönül vermiş insanlardır. Bütün insanlığa hak ve hakikati duyurmaya gönül vermiş insanlardır. Yeryüzünde Allah Celle Celaluhu bütün gönüllerde mevcelenecek marifet halinde, mevcelenecek ise bunu mü'minler yapacaklardır. Bu büyük işi yapmaya müminler gönül vermiş ve bu büyük davaya müminler göğüs vermişlerdir. Müminin bu büyük vazifesinden yeryüzünde daha büyük bir vazife tasavvur edilemez. İşte bu büyük vazifeyi yapma hususunda müminin katlanacağı fedakarlık da Allah indinde sevap getirici fedakarlıkların en büyüğü olacaktır. Mümin neşirdi en büyük fedakarlığa katlanacaktır, hakkı duyurmada hakikatin bülbülü olmadığı en büyük fedakarlığa katlanacaktır. Mü'min bu uğurda bir kısım tehlikelere, bir kısım meşakkatlere iktiham edecektir. Mü'min icab ederse, seve seve ruhunu feda edecektir. Feda ettiği zaman beka bulacaktır. Feda ettiği noktada Allah'ı bulacaktır, feda ettiği noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bulacaktır. İnsanlar bir şey feda ettikten sonra, Allah'ın verdiği bir kısım ağırlıkları üzerlerinden attıktan sonra, Mevla'nın huzuruna gittikleri zaman, vicdanları inşirah içinde ona teveccüh etme duygularıyla teveccüh edeceklerdi. Üzerindeki ağırlığı atamamış, fedakarlıkta bulunamamış, canını parası gibi kesesine koyamamış, Mevla'nın huzurunda vermeye amade onun huzuruna gelememiş insan vicdanında inşirahlayamadığı için, bütün duygularıyla Mevla'ya teveccüh edemeyecektir. Size senelerce evvel Resul-i Ekrem'in huzurunda birisinin Arapça, fakat kendine az Arap lehçesiyle, kölden gelmiş Arap gibi, Pakistanlıların Arapçası gibi bir dille, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yalvarış ve yakarışta bulunuşunu arz edeyim. Allah Resulü'nün huzurunda her dakika, her saat, şu günlerde olmayabilir çünkü şu anda bütün müminler Mekke-i Mükerreme'de bulunuyorlar. Onun huzuruna gidildiği günlerin hepsinde, onun her saatinde, her dakikasında yüzlerce, binlerce aşık vardır. Bunlar bütün hissiyatlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e teveccüh ederler. Cenab-ı Hakk'ın teveccüh ettiği, matmahı nazar kıldığı Resul-i Ekrem'e teveccüh ederler. Bir ona, bir aleme baktığı insana teveccüh ederler. Ona teveccüh eden gönül katıjen bilir ki kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. İnsanlık onun yüzü suyu hürmetine var oldu ve insanlık bir gün cennete girecekse, onun yüzü suyu hürmetine girecektir. Onun için açılan şu meşher onun için kapanacak ve cennet meşheri onun için açılacaktır. Bunu insan izan ederse, vicdanıyla buna inanırsa, o aşıkın havası ve edası içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a teveccüh edecektir. Benim gördüğüm bu manzarayı, merhum Akif, yine bir Senegallı veya da Sudanlı'nın durumu olarak şefaatinde tasvir eder. Onun tasviri de gayet latiftir. Manzum olan o şeyi olduğu gibi arz etmeyeceğim de, ben Resul-i huzurunda huzurundayken, sessiz, samit bir infial içinde içinden gelenleri yutmaya çalışarak Resul-i Vesselam'ın huzurunda dururken, bire ırtık bir ses havayı yırtıverdi. Ya Resulallah işte ben geldim diyordu. Demir parmaklıklara yapışmış bir sülük gibi. Bir daha dünya yılsa onu koparamazdı oradan. Senin adını duyduktan sonra aşkınla yanarak sana geldim diyordu. Köllere sormasını, yıldızlara sormasını Resul sürekleme söylüyordu. Sor ki bu gözler uyku gördüler mi? Vatandan ayrıldığım günden bu yana, hanımı, çoluğu, çocuğu, her şeyi terk edip, fedakarlıklara katlanıp, mahalike kendimi attığım günden bu yana, çölün kumlarına sor ki, bu gözler uyku gördü mü? Yıldızlara sor ki, bu gözler uyku gördü mü? diyordu. Bu ciddi işten, yalvarış yakarışlardan sonra birdenbire Allah diyor ve yığılıp kalıyordu. Akif manzarayı tasvir ederken, Nâşi orada kalmış, ruhu çoktan mukarılara uçmuştu." diyor. Bense yanındaki hava yırtan yine bir siyahi eteklerini açmış, Resul-ü Ekrem'in huzurunda şöyle yalvarıyordu. İnsan mevlaya el kaldırırken, yalvarırken, yakarırken ellerini alabildiğini açar, gelen yümlü ve bereketi alır, tepeden tırnağı vücuduna sürer. Bir üzdür bu mübarek olacağına inanmanın ifadesidir. Ben yanımdaki insan ellerini değil de eteklerini açmış Resul-i Ekrem'in huzurunda yalvarırken gördüm. Kendine hans edasıyla çok uzak yerlerden geldim ya Resulallah diyordu. Katlanmadığım şey de kalmadı diyordu. Günlerden beri burada huzuruna geldim ve gittim. Ne sözünü duydum, ne sesini işittim, ne de cemalini müşahede ettim. Ve birkaç gün sonra da belki bugün diyordu, aradan yedi sene geçtiği için unuttum. Allah'ın huzuruna gideceğim. Kabe'yi tevap ederken ona teveccüh edeceğim. Bana Allah ne ile gelsin diyecek. Sen söyle ya Resulallah, ne diyeyim ben? diyordu. Bu bana öyle dokunmuştu ki ayaklarımın bağı çözüldü. Herkes Mevla'nın huzuruna gelirken, Allah'a el açarken, etek açarken... Mahkeme-i Kübra'da huzuruna geleceğiz. Ne diyelim Allah'ım, hayatı israf ettiğimiz hususta, bedeni ifna ettiğimiz hususta, malımızı ibla ettiğimiz hususta, bize sorular tevcih ettiğin zaman ne diyelim Allah'ım? Resul-i Ekrem'in şefaatiyle ancak cennete girmeyi aradığımız, özlediğimiz, adım adım mahkeme Kübra'da onu kovalayıp durduğumuz o hengamda Resul-i Ekrem bana nasıl geldiğini Derse ne diyelim ya Rabbi? İşte biz içimizden böyle biz ise dolup taşarak Mevla'nın huzuruna geliyoruz. Hesabımızı bu anlayış içinde yapacağız. Ve bu hesabın ağırlığını burada alabildiğine yaşayacak, vicdanımızda ıstırabını duyacak, kalbimizde kalaklarını duyacak, Mevla'nın huzuruna bu hava, bu eda, bu anlayış içinde çıkacağız. Cenab-ı Hak bize kalp selameti ve sıhhati ihsan eylesin. Peygamberimizin ziliyle ''İzâ saluh eksaluhel cesedü ve iza fesedet fesedel cesedü buyurdu. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur, o bozulursa bütün beden bozulur, fesada uğrar dediği kalbimizi ıslah eylesin. Selameti ruh temasına bizleri ila buyursun. İnşa'Allah-u Muhterem Müslümanlar! Bu bayramda hacı bedeni bir kısım yorgunluklara katlanarak hacca gider. Onların oradaki halini görmeyen bunu pek anlayamaz. Bir kısım mal masraf eder. Bir kısım masraflara katlanarak hacca gider. Hem bedeninden hem malından çok şey kaybederek hacca gider. Fakat bu kaybettiği şeyler karşılığında pek çok şeyler kazanır. Hayalen oralara gittiğimiz zaman karşımıza çıkan manzaralar içinde hacca giden kimselerin her birisi kendine hat manzara içinde nasıl fedakarlıklara katlandığını bize halcili ile ifade eder. Şu manzarayı göreceksiniz. Manzaralar dedim çünkü herkesin kendine hat bir manzarası var. Bir manzara değil pek çok manzara var. Her vadide binlerce bülbülün Allah'a el açıp yalvardığını görürsünüz. Öyle yalvarış yakarışlar duyarsınız ki orada taşları şak şak eder çatlatır. Değil insan olan insanı ağlatmak çatlatmak. Taşları parçalar. Manzara görürsünüz ki İhramı bir taraftan düşmüş, yerde sürünüyor. Hanımını kaybetmiş, yakınını kaybetmiş. Karubanını kaybetmiş kimsesiz, garip, kalbi kırık, Allah'a teveccüh etmiş. İnsan görürsünüz ki yatacağı çadır yoktur. İnsan görürsünüz ki başını sokacağı sıcacık bir yer yoktur. Başına sardığı, sarığı, yattığıdır, Sırtındaki cübbesi, yorganıdır ve kumda döşeğidir. Bütün bunlara sadece ve sadece Arafat'ta günahını dökmek, Kabe'nin çevresinde Allah'ın rızasını kazanmak için katlanmıştır. Ve bütün bu istediklerinin olduğuna inanmaya bir mükafat, bir mukabele olarak da dün, bugün ve yarın Allah için bir kurban keser hacı. Uzak yerlerden, işlerinde vapurla bir ay mesafe kat ettikten sonra oraya varan insanlar da vardır kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla bir ay mesafe yol kat ettikten sonrakiler de vardır. Bütün bu iktihama, iktihamattan sonra Allah'ın kendisine bir kısım lütuflarda bulunduğuna inanarak buna bir şükran, bir minnet, bir hamd manasında bir de kurban takdimi verir. Bu bir fedakarlığın ifadesidir. Bu fedakarlıkları yaparken içinde en ufak bir verimsizlik, en ufak bir cimrilik hissi, en ufak bir kabalık, en ufak bir kalpsizlik ve en ufak bir hoşnutsuzluk hissetmez, duymaz! Resul-i Aleyhisselatu Aleyhisselatü Vesselam'ın oynattığı yerlerde nasıl duyar ki? Resul-i Ekrem'den evvel yüzlerce, binlerce peygamberin, Orada her türlü fedakarlığa katlandığı o yerlerde, nasıl içinde bu gibi şeyleri duyar ki? Eğer maziye kulağını verse, Hz. İbrahim, Allah'ın kainatın efendisi ve onun üzerine olsun. Evlatını yatırıp orada boğazlamaya mübaşeret ettiği ve o esnada evladıyla arasında konuşmak olarak geçen sözleri işitecektir fedakar baba evladını yere attığını müşahede edecektir hayalen, mazide. Evladın aşağıdan yukarıya tereddüt geçiren babanın, kendini kesmeye bir türlü cesaret edemeyen babanın, bıçağı türlü kıtlanı indiremeyen babanın, yüzünü ters tarafa çeviren babanın, vazifesini gönülden gele gele yapması için ''İf'al mahtü'mer ete cidri inşaallahu mine sabirin'' dediğini duyacaktır. Babacığım, Allah'ın sana emrettiği şeyi tereddüt geçirmeden yapıver. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yeni müşte ermiş, hayata yeni gözlerini açmış, daha onun tadını, tuzunu duymamış, tadmamış bir insan. Nasıl bir Allah'a iman şuuruna sahip ki? Nasıl Allah'a gönül vermiş ki kendisini keserken, kesmeye mübaşeret ederken tereddüt getiren babasını ikaz ediyor? Allah'ın sana emrettiği şeyi tereddüt geçirmeden yap. Bugün bir kısım fedakarlıklara katlanan Halilurrahman'ın köyünde, Ebtahi Nebi'nin vadisinde Halilurrahman'ın sesini duyacaktır. İsmail aleyhisselamın sesini duyacaktır ve Rasul Ekrem aleyhisselatü vesselamın sesini duyacaktır. Nasıl mümin fedakarlıkta bulunmaz ki, Kurban Bayramı, Utriye Fedakarlık Bayramı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam canı gibi sevdiği cennete giderken bile onların ayrılış onlardan ayrılış kendisini daha idare etti ashabından pek çoğun orada kurban edip et. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sadık yaranını ve bendelerini çok seviyordu. Vefatından bir iki ay evvel kendisine haber verilmişti. O haçta, veda yaptığı haçta ve haçların da vedasında, vedaların da haçında, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ ayeti kerimesi Nazil olunca, işin nereye vardığını çoktan anlamıştı. Kendisine gel dendiğini fark etmişti. Ara'dan bir miktar geçtikten sonra, اِذَا جَاءَ نَسْفُ اللّٰهِ وَالْفَشْرِ suresi nasil Artık fetin, fütahatın tamam olduğu anlatılıyordu. Artık tevbe istiğfar, tesbihü takzis yapmanın zamanı geldiği anlatılıyordu. Mevla'ya teveccüh vardı. Aradan bir miktar geçtikten sonra Ramazan-ı Şerif gelince Cibril iki defa o sene mukabele yapmıştı. Her sene bir defa mukabele yapmasına mukabil Kur'an-ı Kerim'i iki defa mukabele yapınca nebiler nebisi iyice anlamıştı. Ve bir gün de açıktan açığa Cibril, kendisine yolculuk var demişti. Sahabi bize anlatırken evden çıktı, yüzümüze bakamıyordu. Yere bakarak geldi oturdu. İçten gele gele merhaba dedi bize hepimize. Allah'ın huzuruna bir yolculuk olduğunu imalı işaretlerle ve işaretlerle verdi. Yüzümüze bakamıyordu, gözleri dolu doluydu. Gideceği yer kendisini mahzun edecek yer değildi. Hesabı kendisini mahcup etmeyecekti. Mahşer onun için açılacaktı. Eğer mahşere bir kurdele kesme meselesi bahis ise o kurdelayı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kesecek beşer arkasından girecekti. Nebiler onun şefaati altında sayaban olarak haşrolacak ve saadete ereceklerdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam muakkaten dahi olsa sadık yaranından ayrılmanın ıstırabını çekiyor ondan dilgir. Melekler kadar kutsileşmiş bu cemaatten ayrılmak Allah Resulü'na sallallahu aleyhi ve sellem ağır geliyordu. Bunun da beraber görüyoruz ki büyük dava uğrunlara resul i tevatürü vesselam onlardan fedakarlık istiyor ve onlar el halk istenen fedakarlığın üstünde fedakarlığa katlanıyorlar ve her şey yapıyorlar. İşte size bunu art edecektim. Fedakarlık bayramı derken Allah'a takdim edilen şeyleri Allah büyük görürken ben küçük görmek istemiyorum. Ama seve seve canını dahi feda eden bin defa ölüp dirilen bayram namazına gelmemiz ve çıkıp bir kurban kesmemiz o kadar küçük bir şeydir ki, mevizeye başlarken size ağzettiğim, yanında ırmakların çağladığı bir sultana veya o kabil sultanların hediyeleri yanı başında bir tezki su takdim etmekten ibaret kalacaktır. Uhud'a çıkmadan Resul-i Vesselam bir rüya görmüşlerdi. Nebi'nin rüyası nübüvvetinin mütemmimatındandır. O kendi ifadesiyle, يَنَامُ عَيْن۪ي وَلَا يَنَامُ kalbi sözleriyle kendisini anlatır. Gözler uyur ama kalp uyumaz buyururdu. Uyumaz kalp çünkü o kalp her an uykudayken, yatarken, ayaktayken, otururken Mevla'dan gelen şeylere mahvit olma keyfiyetindedir. Mahkes olma keyfiyetindedir. Berrak, leketsiz bir ayna olarak ezel ve ebet güneşinden gelen bütün şuaları ümmetine aksettirebilmek için daima hüfşar, daima çilalı ve daima parlaktır. Onun için gönlüne onun gafletin kubarı konmamıştır. Tozun lekesi yoktur, daima parlak ve daima şeffaf olmuştur. O temiz kalbe Allah bizi bağışlasın, İçinde tecelli edip kendisini bildirdiği kalbe bizi bağışlasın. Dört asırdan beri gözdaşa gözdaşa gözünün yaşı kurumuş bir cemaat olarak Allah bizi Ahmed-i Mahmudu Muhammed Mustafa'sına bağışlat. Rüyasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcının ağzından bir diş kadar bir parçanın koptuğunu görmüştü ve zırh içinde bulunduğunu müşahede etmişti. Ve bir kısım, sığırların boğazlandığını da aynı rüyada görmüşlerdi. Bunun tabiri sorulunca Allah Resulü, sallallahu aleyhi Rasûlü kılıcının ağzından kopan parçanın yakınlarından birinin şahadetidir diye tefsir buyurmuşlardı. Ortada daha kimin şehit olacağı belli değil. Zırhı Medine'de müdafaa harbi yapma şeklinde tevil etmişler. Boğazlanan sığırlar, ashabından bir kısım kimselerin o gün şehit edileceği manasına geldiğini ifade buyurmuşlar. Ama küfre ve küfrana karşı, kafire ve ehl talalete karşı kükremiş, Allah'ın adını bayraklaştırmış, omuzunu almış, o sadık, Allah biz dine fedakâr cemaat, Medine'nin içinde durup kadınlar gibi müdafaa harbi yapmayı nefislerine yediremiyorlardı. Ağır geliyordu onlara! Vakıa, küçük çapsı emre itaatsizlik vardı ama o büyük fedakarlıktan dolayı Allah onları affetmişti, kusuruna bakmamıştı. Uhud meydanında, o meydandaki fedakarlıklar tablo tablo Resul Ekrem'in meleği ailenin sakinlerinin nazarına art edilirken Resul ü Ekrem'de eşitli manzaralar müşahede ediyor. Yanından birisi geçiyordu, süratle geçiyordu. Nereye gidiyorsun diyordu. Bakarimez bu olmaya ya Resulallah diyordu. Rüyanda gördün dedin ya. Bugün asabından bir kısım kimseler bu altanacak. Sonra kanatlanıp âlâi illiğini insaniyete uçacaklar. Büyük dava uğrunda Allah'ın marifeti davası bu büyük davanın bayraklaşması uğrunda Bakarimez bu olmaya gidiyorum. Resul Ekrem'in onunla sözü daha tamam olmayan kitabı ermeden bir başkası şimşek şimşek gibi geçiyordu. Nereye gidiyorsun? Bakar-ı mezmuh olmaya yarısın Allah diyordu. O da boğazlanacaktı. Kadınıyla erkeğiyle o gün Allah Resulü'nün uğrunda boğazlanmaya azmetmiş bir sürü şehit namzeti ve bir sürü şehit var. Bakar, meleği alaya Allah'a göre bütün tatlılığıyla hayatta kalanlara göre de Kalbi kırıcılığı, kaçta burkuntular yapıcı keyfiyetiyle sona ererken Allah Resulü'nün kılıcının altından kopan şeyle kopu vermişti. Bugün de Uhud'a gittiğiniz zaman diğer iki arkadaşıyla beraber bir mezar veya iki mezar içinde yatan o büyük şehidi Resul Ekrem'in yakını ve bu hadisin ifadesine, bu rüyanın tabirinin ifadesine dayanarak kılıcın kınının ağzından kırılan parça diye tabir edeceğimiz Hazreti Hamza yerde yatıyordu. Hazreti Hamza bir muhasebenin yetiştirdiği büyük insandır. Muhasebe ve fedakarlığı iç içe şey size harç ediyorum. Gönülde hak şemasını yakmadan, Resul-i Ekrem elinden tutmadan, yükseklerin yükseğine o, maddi manevi yapısıyla semezzü etmeden, haşin mi haşin bir insandı, kaba mı kaba bir insandı. Av avlardı, zayıfları döverdi, aciz, kelimsiz insanları ezer ve bundan zevk duyardı. Soylu bir insan, rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği tertemiz, altın halkaya bağlı bir insan, nasıl böylesine yozlaşmış, Nasıl böylesine semere verme hale gelmişti, bunu herhangi bir sebebe bağlamak imkansızdı adeta. Fakat küfür, insanı adi bir canavar hayvan haline getiriyordu. İşte saadet asrının ötesindeki o talalet asrını, o asrın insanlarını canavar hayvanlar haline getiren bu küfran ve küfürdü, bu dalalet ve tuyan gibiydi. Hazreti Hamza, karakterinin bozukluğundan o hale gelmemişti. Hazreti Ali'nin zifafında kurban keseceği veya kullanacağı, develerini, diri diri ciğerlerini çıkarmış, meze yapmış, alüftesinin yanında onları kıyma yapmış şeyi vermişti. Hazreti Hamza'nın boyu bosu bu idi. resul bundan dolayı kendisini tevbihe geldiği zaman, Tepeden tırnağı bir süzmüş, bir yukarıdan bir de aşağıdan bakmış, sen Abdülmuttalib'in kölesisin, Hazreti Ali'ye de aynı şeyi demişti. Babasının kölesi olduğunu söylemişti, kölesinin evlat olduğunu söylemişti. Resul-i Ekrem işin karışık olduğunu anlayınca, su yanını artırmaması için geriye dönmüş, içeriye girdi gibi dışarıya çıkmış, saadet hanesine teklif etmişti. İşte oradan aldığı Hazreti Hamza'yı Evci e çıkarıver. Nutku tutulmuş bir insan olmuştu. Hakk'a gönül vermiş bir insan olmuştu. Sessiz soluğu yoktu. Uhud'da da cihan desen daha ne bir mücadele verecekti. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda bunu yapıyordu. O kadar ki resul Ekrem'in elinde bir kılıç olmuştu, misal aleminde o altından kopan bir şey olmuştu, misal aleminde. O yıkılıp yere düşerken, Cibril Allah Resulunu teskin ve kalbini itminan vermek maksadıyla, ''Ey Allah'ın Resulü bütün göklerde Hamza, Allah'ın aslanı'' diye yazılı diyordu, tebrik ediyordu, tepkiyle diyordu. Allah yolunda katlanılan hiçbir fedakarlık boşa gitmeyecektir. O bir yerde yok oluyordu. Dünya cihetiyle yok olduğu yerde ahiret cihetiyle var olma başlıyordu. Dünyanın suri tatlılığı, zevkizineti, debdebettiği, ihtişamı cihetiyle kalbi hayatında yok veriyordu. Fakat Allah'a ait cihetiyle, melekut alemi itibariyle, ruhuyla, manasıyla yeniden bir varlığın eşiğinden içeriye adımını atıyordu. Vahşinin gelici ve öldürücü mızrağı, Hazreti Hamza'ya arkadan vermiş. o mızrağın üzerine düşerken bir la gibi vermişti. Tasvir eden öyle tasvir eder, la gibi vermişti. La'nın manası Arapça'da yok olmak demek. O yok olmadan varlığa geçiyordu, yıkılırken dahi merdane yıkılıyordu. Vahşi sonradan durumu anlatırken, yere yıkılırken dahi içime dehşet salıyordu mehabetliyip. Allah'a imanla O gün ona bir kefen bulunamamıştı, bir şehitti, yıkanma lüzumu duyulmamıştı. Ama Rasul Ekrem aleyhissalatu vesselam gözünün bir damla yaşını cennetin bütün ırmaklarına değişmeyeceğim Rasul Ekrem aleyhissalatu vesselam onun vücudunu gözyaşlarıyla vermişti. Ölen ölüyor fedakarlık yapıyordu. Servetini kaybeden kaybedip fedakarlık yapıyordu. Resul-ü bütün ümmetinin derdiyle deklenen, bütün ümmetini canı gibi seven, bütün ümmetinin ıstırabını kendine gelmiş ıstıraplar gibi yaşayan bir insan olarak hepsi namına fedakarlık yapıyordu. Hepsinin katlandığı bütün mahalleke katlanıyordu. Sen burada onu düşünüp fedakarlık yapıyorsun ve orada mal mülk tarafında bulunup oralara kadar giden, Aylarca yol kat ettikten sonra bir avuç toprağı cihana bedel olan Resul Ekrem'i içinde saklayan mübarek topraklara ayarını basan hacı gittiği zaman maziye nazarını dikiyor, bunları görüyor, kulağını veriyor bunları duyuyor, his kesiliyor bunlarla dolup taşıyor, elektriklenmiş tel gibidir orada herkes. Dokunduğun zaman ağlayı verir kendisini salı verir. Gönüller Allah'a karşı o kadar hücşar ve uyanıktır. Küçük bir şey, küçük bir hadise, dikkata dokunan küçük bir mesele onların gözyaşlarını çağlayanlar haline getirir. Şu dakikada haccın durumuna göre onlar minada bulunuyorlar. Evini, barkını terk etmiş bu insanlar, mahşeri sembolize eder, temsil eder, Manzaralarla Cenab-ı Hakk'a gönül vermenin cisminada, Allah bilir şu anda iki milyon insan, büyük şehirlerin çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar, zayıf kavi bütün nüfusuna muadil o kadar insan el açmış Allah'a yalvarıyor. Şeytanı taşıyor, nefislerinin başına taş atıyorlar. Kimisi el anda ihram içinde bulunuyor, kim belki çıkamamış da, Arafat'ta günahlarını dökmüş, de Allah'ın gufranına mazhar olmuş bu insanlar, yer yer kurbanlarını ketiyor, Mevla'ya karşı minnet ve şükranlarını eda ediyorlar, ifa ediyorlar. Şiirin bir mısrası bu ise, diğer mısrasını dünyanın sahir yerlerindeki insanlar teşkil edecektir. Kabe-i Muazzama'ya ve Allah'a müteveccih insanlar, Mütedahil daireler halinde Kabe'nin etrafında halakalar teşkil ederken, şu anda orada bulunanlar ilk safı teşkil ediyorlar. Geride bulunan bizler, oraya gidememiş, varamamış, orada Allah'ın lütfuna mazhar olanların masar oldukları lütfa olamamış insanlar olarak arkada duruyor, aynı şeyleri yaparak Cenab-ı Hakk'ın aynı lütuflarından istifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki, onlar fedakarlıklarak kaslandı oraya gittiler. Biz Kabe'ye gitme imkanını elde edemedik, camiye geldik. Sana takdim edilen şeylerin azlığına, çokluğuna bakılmaz. Senin yolunda olması ve Rızan'a muvafık gelmesi mühimdir. Senin yolunda yapılan bir zerre amel, bazen batmanlarla amel mürecah olur. Küçük bir şeyi halisane sana takdim edebilirsek, Hacca gitmiş insanlar kadar senin rahmet hazinelerinden ümit ediyoruz ki bize rahmet verirsin. Bunu onun rahmetinden ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi ümidimizde haybet ve husrana tevk etmesin, mahkum etmesin. Anlayışımız, ümidimiz, teveccühümüz bu manaya bağlıdır. Bizi yolunda kaim ve daim eylesin. Bir saat içinde, bayramın asıl bir fedakarlık günü olduğunu takdir edersiniz, size anlatma imkan yoktur. Yer yer, misallerle ışık tutup meseleyi tavziye çalıştı isem de, meselenin kâmeti kıymetine uygun şerh ettiğime takdim ettiğime kâni değilim. Aczımı, fakrımı itiraf ediyorum, ifade ediyorum. Müminlerin en adisi olma lütfunu Cenab-ı Hak bana bahşederse, Ashab-ı Resulullah arkasında Ramazan bayramında arz ettiğimi iyi hatırlıyorum. Molla caminin dediği gibi Ashab-ı Kehf'in köpeği mahiyetinde beni de cennete korsa, Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına mazhar oldum, secde-i şükrana kapanacağım. Mahşerde ruhumda böyle bir şey hissedersem, bin sene dahi olsa mahşerde yüzümü yere koyacak, kaldırmayacağım. Bana deyin ki, burada da böyle bir şey olabilir, yüzünü yere koy da kaldırma. Nankör nefsime, kafir şeytanımı anlatamadım. İnandığımı sandığım günden beri bir türlü hakikaten inanamadım. Yarım yamalak mevlai mütalime karşı kulluk yaptıysam da, nefsime bağlı taraflarım, şeytanıma bağlı taraflarım, Buna bağlı olan taraflarıma daima, galebe çaldığı ağır bastı. Beş vakit namazda istifa ettim. Onu da şuurla eda ettiysem, ettiysem ne mutlu bana! Bir Ramazan orucu, tuttuğunsa ara sıra üç beş günlük oruç, her nefes, her soluk mevcudiyetini bana hissettiren Mevlam'a karşı yaptığım şey bundan ibaret. Bu kadarcık şeyle, Resul-i Ekrem'in huzuruna değil, Eshab-ı Resulullah'ın huzuruna çıkmaya bile yüzümüz yoktur. Bunu, hiçbir şeye sahip ve malik olmadığımızı, ve sadece ona güvenip dayandığımızı ifade etmeyi bir vazife, bir vecibe saydım Mübarek Kurban Bayramı'nda bahte, tahsis arz ediyorum. Bazı kimseler, bu sözlerle kendilerinin inelendiğini zannederler. Bir defa bayramda bile camiye gelse nefsimin beni aldattığı hususi durumlar, müstesna haller, müstesna kendimi bir defa bayramda dahi camiye gelen insanın dununda daima gördüm. Ben müstesnayı arz ediyorum, nefsimin taşkınlığına mağlup olduğum müstesna hallerinde olmadı değil, içimde gurur hissini duyduğum anlarında az olmadığı muhakkaktır, fakat bunlar Mevla şahit, ben de şahidim, siz de şahit olun, şimşek gibi çakıp geçici şeyler oldu. Bana pis bir meniden yaratıldığımı, en adi mahluklar durumuna yükselemediğimi unutturamadılar. Allah'ın tevfik ve inayetiydi. Onun için bunu arz ediyorum, kimseyi inelemediğimi göstermek için, halimden, vaziyetimden ders alınacak bir hal var ise, benim derdimle dertli, müptela olduğum şeylere müptela, namazı sakat, orucu sakat, ubudiyeti sakat, gönlünde Mevla'yı duymayan dertli insanlar, ibret alsınlar diye arz ediyorum. Dört asrın yakıp yıktığı, yozlaştığı bodurlaştırdığı, Allah'ı unutturduğu, mescidin, mabedin yolunu unutturduğu, fani, zail şeylere gönül verdirdiği benim gibi dertli nesle ibret olsun diye arz ediyorum. Her an, her dakika, her lahta kendini bize hatırlatan, halbuki ayda, yılda bir kendisini hatırladığımız ve böyle seyrek hatırlamakla büyük kusurlar, günahlar irtikap ettiğimiz Mevla'ya karşı gülümden, günahtan kurtulamayan, paçayı şeytana kaptırmış, benim gibi mücrimlere ders olsun diye hatırlatıyorum. Partisi kadar Allah'ına bağlı olmayanlara, piliği kadar Allah'ına bağlı olmayanlara, okuduğu gazeteyi okuduğu kadar Allah'ın kitabını okumayanlara, nefsim gibi ders olsun diye hatırlatıyorum, ibret olsun diye hatırlatıyorum. Göğü yere bağlayan, dünyayı ukubaya bağlayan, Bizi çekip kendisine doğru götüren ve o çekerken önünü alamadığımız, ölümle bizi ifna eden, itilaf eden Allah'a karşı kendisine teveccühden başka çare olmadığı için ona teveccüh ederiz diye hatırlatıyorum. Ve bu küçük fedakarlıkın naklinden sonra bu sözlerle esasen bir giriş yapıp bayram insanların muhasebe yaptığı bir gündür her dakika soluklarınızı muntazam alıp vermenize yardım eden Mevla ile ahirette hesaplaşmadan, burada hesaplaşmak için hesaplaşacağınız bir gündür. حَاسِبُوا اَنْتُسَكُمْ قَبْلَ اَنْتُحَاسَبُوا Sigaya çekilmeden evvel kendinizi sigaya çekiniz. Soluk alıp verişleriniz tespit ediliyor Mevla'nın ilminde. Bakışlarınız tespit ediliyor Mevla'nın ilminde. Tepeden tırnağa sizi nimetlerle serpiraz eden Allah'ın bütün nimetleri tespit ediliyor Mevla'nın ilminde. Siz camit kalmadınız, ağaç, taş, toprak yığını halinde kalmadınız. Halbuki ağaç, taş, toprak olan atomlar vardır, siz de aynı mürekkepsiniz. Size hayatı nefk eden Allah'tır Celle Celaluhu. Size bir da bulundurmuştur ki karşılığında Mevla'ya bir şey takdim etmiş değilsiniz. Adalet bir şey vermenin karşısında bir şey almanın adıdır. Adalet terazinin içi şefesindeki muadelenin adıdır. Adalet bir heybenin her iki tarafında bulunan muadil, muazene ve muadeleli iki şeyin adıdır. Siz gelmeden Mevla'ya ne verdiniz ki geldikten sonra adalet yapmadığını iddia ediyor, ediyor da menkörlükte bulunuyorsunuz. Yokluk aleminde Mevla'ya bir şeyler takdim etmiş insan parmak kaldırttığını, ben şunu verdim ve karşısında şunu bekliyorum. Halbuki o sizi cemaat durumunda bırakmadı, canlılar alemine irca etti. Binlerce karma karışık ihtimal hesapları içinde ele alacak olursak, çeşitli ihtimal yollar içinde, her şey olmak mümkünken, yılan, akrep, çıyan olmak mümkünken, insan yaptı! İnsan yaptı! Mabede gelen yolu gösterdi! Ezana kulak verdirdi! Muhammedun Resulullah'ın manasını kalbimize duyurdu! İmanla kalplerimizi doyurdu! Bütün bunları verdi Mevla! Ne verdiniz Mevla'ya? Siz şu anda yaptığınız kulluk, daha önce verdiği şeylere bir şükür olursa, ne mutlu size! Gelecekte ondan beklediğiniz şeyleri esasen beklemeye hiç hakkınız yoktur. Beklemeye hiç hakkımız yoktur ama sadece onun lütfundan bekliyoruz. Onun ummanlar gibi engin rahmetinden iltidar ediyoruz. Bizi eli boş, yüzü kara, mazun mahzun camiden çıkarmasın, Mağfiret buyursun, Kerem-i lütfuna eylesin. Mü'min, bu muhasebeyle Mevla'nın huzuruna gelecek. Hesabı görüleceği gün gelmeden hitabını görecek. Mutu kable ente mutu hakikatine aynı olacak. Ölmeden evvel ölecek. Ölüp yıkanıyor muamelesi görüyor gibi bir şuur, bir anlayış içinde bulunacak. Vaktulû <gülüyor> enfüzeküm hitabına kulak verecek. Nefislerinizi dünya cihetiyle öldürünüz. Nefis ve emaniyet cihetiyle ve ifna ediniz! Ahiret ve Allah'a iman cihetiyle hayata kavuşasınız! Fetâballâhu aleyhim müjdetini, beşaretini duyunuz! Nefsinizi dünya ve mafya ile itlâf ve ibla ediniz ki, ahiret ve Allah cihetiyle bekaya eresiniz! Unutmayınız, bu alemde bekaya giden yol fenadan geçiyor! nefis ve enaniyet cihetiyle benliğinden tecerrüt etmeyen, yok olmayan, fani olmayan bekayı bulamayacaktır. Cenab-ı Hak bizi bekaya giden yola hidayet eylesin. Biz, muhasebesi yapılmamış bir nesiliz. Cenab-ı Hak, muhasebemizi yapmaya muvaffak kılsın. İnsanın muhasebe yapması çok mühimdir. Size önceki vaaz-ı etmişimdir, bir insanın Allah karşısında muhasebenin ağırlığıyla Mevla'ya teveccüh etmesi, günahların affedilmesi, insanın ağırlıklarını atması, ruhun Mevla'ya doğru bir güvercin gibi kanat çırpar, uçar hale gelmesi ancak muhasebe neticesinde olur. Defteri temiz tutma, temiz kapama neticesinde olur. Büyük Sahabi Emrul Ne Az Afrika'nın baştan aşağıya Fatihi dediğimiz bu büyük Fatih Hudeibiye mutalahası olacağına kadar hicretten dahi altı sene sonrasına kadar Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın ı hazmı baş düşmanıydı. Mekke'de Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın aleyhinde olmuştu. Zayıf Müslümanlar Mekke'de yaşama imkânını kaybedince Habeşistan'a hicret etmişler. Bu defa Müslümanları orada rahatsız etmek için oraya gitmiş. Habeş hükümdarı Necashi iddial etmeye çalışmıştır. Fakat uyanık Habeş hükümdarı Resul Ekrem'in kendisine gönderdiği name, Câfer ibn Âbi Talip'ten dinlediği şeyler karşısında Müslüman olmuş ve şu sözlerle Resul Ekrâm aleyhisselatu vesselama bir akta bulunduğunu ifade etmiştir. Ya Resulallah senin gönderdiğin başta amcanın oğlu, Cafer ibn i Talip onlara ikram ihsanda bulundum. Benim durumum şundan ibarettir. Eğer ferman edersen yanına gelirim, eğer müsaade buyurursan burada kalırım, bunların hidayetlerine vesile olmaya çalışırım. Ve bunu derken de çok bilgirdi. Çünkü der ki o kendisi, keşke şu saltanatıma bedel hükümdar, Allah Resulü'nün hizmetçisi olsaydım, Enes bin Malik gibi, Abdullah bin Mes'ud gibi, Cabir bin Abdullah gibi, Allah Resulü'nün hizmetçisi olsaydım temenni ve dileğinde bulunur. Emr ibn As orada da havayı bulandırmak istemişti. Müminler Medine'yi i Münevvere'ye hicret edince, Bedir'de müminlerin karşısına çıkmıştı, Uhud'da müminlerin karşısına çıkmıştı. Hendek'te işte, müminlerin karşısına çıkmıştı, nihayet hallü fast eden büyük anlaşma Hüdeybiye olunca durmuş düşünmüş karara varmış, Medine-i gidip Resul-i e etmeye karar vermişti. Sonra Müslüman olmuş, büyük seferlere ve zaferlere adı karışmış, adı bayraklaşmış, imanda çok ileri durumları ihraz etmiş, Allah Resulü'nün halifelerinin devrini de idrak etmiş ve sonra bir gün ecel gelip onu idrak etmişti. Vefat ederken ciddi ıstırap duyuyordu. Oğlu bize anlatıyor, meşhur Yedi Abdullah'tan Abdullah ibni Amr ibni As bize anlatıyor. Babam ciddi kalaklar içindeydi. Yanına sokuldum, dedim ki baba, Vefat eden insanların ıstıraplarından ötürü onları kınıyordun. Halbuki görüyorum, sen herkesten daha fazla ciddi bir ıstırap içindesin. Ölünden korkuyor musun? Allah'ın huzuruna çıkmadan korkuyor musun? Kim bilir belki daha neler dedi neler. Mesela, Resul-ü Vesselam'ın huzuruna çıkacaksın, ne diye endişe ediyorsun? Diyor ki, ben bu kabil teselliler, veya halini istiftarla, Kendisine yaklaşınca o hicabından yüzünü öbür tarafa çevirdi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sanki Afrika'yı baştan aşağı fethet etmiş o büyük insan değildi. Sanki orduları dize getirmiş, Roma İmparatorluğu'nu tedirgin etmiş o büyük kumandan değildi. Sanki siyasi dahasıyla koskoca Türkiye'ye kadar 20 o büyük eyaletleri idare etmiş insan değildi. Çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Mevla karşısında ağlamak esasen gönül saffetinin ifadesidir. Allah Resulü ağlamayan gözden sana sığınıyorum diyor. Şeytandan sığındığım gibi ağlamayan gözden sana seviyorum O da onun için ağlıyordu. Nihayet yüzünü bana döndü ağlamalı haliyle. Evladım hayatımda benim üç devre vardır. Bir devre var ki benim size tasvir ettiğim devre. Ben o devrede resul Ekrem'in karşısına çıkmayı hep fırsat bildim. Onun mübarek başını vücudundan ayırma benim idealimdi, derdimdi. Cephe cephe, meydan meydan onun için koştum. Ona ve ashabına yapmadığım kötülük kalmadı. O devirde ölseydim vay benim halime! O devirde ölseydim gayyaya gidecektim. O devirde ölseydim, çep'e çevre, ı ilahi beni saracak ve ikkaf edecek İkinci bir devir geldi bana, Allah lütfettir. Halisle Mekke'den çıktık, Medine'ye azmira ettik. Sarı Molla'nın dediği gibi gidiyorduk ama uça uça, kuş gibi kavuşacağımız anı intidar ediyorduk. Medine'ye barış cidden tatlıdır. Bütün günahlarımın ağırlığına, kalbimin katılığına rağmen oraya giderken ne zaman minareleri görecek, barak ruhu kadar temiz kubbesini müşahede edeceğim diye, cennetin köşelerine bakıyor gibi bir huzur, bir haz içinde intizan ettim. Minareleri gördüğüm zaman duyduğum hazı da tarif edemez, dilim anlatamaz bunu. Sarı Molla kervanıyla giderken, ey saruban zimamı, çek semtikuhiyare, virane edilde zira yer kalmadı karara. Ey saruban Müşfik! Sen olmadım mı Ah Ahesse revlik etme! Rahmeyleyip kuzar ediyor Veda, Amr ibn bin Velid'in edasıydı. Medine'ye hicret ettik, çervan bizi götürdü, gittik çervancı başını bulduk, gittik çobanımıza erdik, gittik dünyayı Gülistan'a çeviren nebiler Nebisi'nin huzuruna ulaştık. Başraçetle bizi karşıladı. Sanki hiç kötülük yapmamışız. Sanki hiç onu ağlatmamışız. Sanki hesabına kıymamışız gibi bizi karşıladı. O af için gelmişti. O merhametin kristalleşmiş şekliydi. Ona Allah Kur'an'da ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin demişti. Seni alemlere ben ancak rahmet için gönderdim demişti. O Dolu dolu veya katre katre yağmur oluyor, yağıyor, yer anayı ıslatıyor ve yemyeşil zümrüt gibi çemenzar meydana getiriyordu. O devir saadetli devirdi. Allah Resulü önümüzdeydi. İşte burkuntu yoktu. Cepheden cepheye koşuyorduk. O alkışlıyordu. Mevla'nın rızasına mazhar idik. Ah keşke o gün ölseydim. O gün ölseydim de o günü görmeseydim resul Ekrem cenaze namazımı kılsaydı, resul Ekrem üzerim ağlasaydı, ben de sağ bir temiz ashab olarak ruhumu Allah'a teslim etmiş olsaydım. Ama o günü çoktan kaybettim. resul Ekrem gittikten sonra olup biten işlerin isabetli olup olmamasını, müracaat edip de ondan öğrenme imkanlarını kaybettik. Dünya işlerine girdik, siyasi hadiselere karıştık. İsabetli, isabetsiz cereyanların içine girdik. Kapıldığımız cereyanlar içinde kendimizi kurtarıcı gördük. Ve kapıldığımız cereyanı hayat verici, hayata huzur getirici keyfiyette mütala ve müşahede ettik. Halbuki bütün bunlarda ne bir karine ne de bir delile sahip değildik. Neler işledik, hangi günahlara daldık bilemiyorum. İşte ben şimdi bu üçüncü devrede işlediğim günahların ıstırabını vicdanımda yaşayarak Allah'a gidiyorum, diyor. Bu son sözlerini söylerken o dev insan bir daha çözüldü, yüzünü öbür tarafa çevirdi ve dudaklarından şu anda sanki ruhum dikenlere atılmış, çekilen bir ipek gibi çekiliyor. Kalan kalıyor ve ele gelen de elle beraber geliyor. Sanki gök düşerime inmiş, sanki yer beni sıkıştırıyor gibi. Mevla'nın huzuruna gidip hesap vermenin ağırlığını derinden derine duyuyorum. Allah'a 24 saatte bir kere olsun hesap vereceğini düşünmeyen bir kalp talihsiz kem talih bir kalptir. Böyle bir hesap yapmayan kafa kem talih bir kafadır. Cenab-ı Hak ötede yapacağımız hesabı burada yapmaya muvaffak kılsın. Vakit oldu ben meseleyi arz ederken, bu hesaplaşmayı da biraz tahmik etmeyi düşünüyordum. Fakat vaktin müsaadesizliği engel oldu. Havada biraz soğuk, üşütmemek için bu kadarlıkla ihtifa edelim. Siz beni çatlak sesimde çok dinlediniz. Samimi, Gayri samimi, zatlarıma da çok defa şahit oldunuz. Cenab-ı Hak beni hakiki mümin eylesin. Sizlere de hakiki katipler ihsan eylesin. Mevlaya bir işi tümleyeyle de niyaz edelim. Camiye gelmiş bizleri buradan boş çıkarmasın. Kalbi ve ruhi hayatımızı mamur ve faydar eylesin Subhan Rabbi terbiil elze teamma yasifun. Wassalamu ala müslin. Ve alhamdulillahi Rabbi alaamin. Amin. Aud bil Allahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi Rabbi alaamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم عدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 اللهم إن أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ويكون له اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Allahü la ilahe illa hu el hayyel qayyum. Ferdun hayyun qayyumun hakemun adlun kuddus. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Kama salli'te ala İbrahima ve ala ala ibrahima fil alameine rabbena inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Adad khalqik ve rıda neslik. Vazinet arşık ve müdad kelimatık madamen mülkullahü teala ya ilahül alemin ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin sene mübarek Kur'an-ı mücizül beyanınla Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın dualarda tavsiye buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle duaya başlıyorum ya Rabbi. Mübarek ism azamınla duaya başlıyorum ya Rabbi. Arada na nabece söylediğim sözlerden ötürü evvelen özür diliyor, affetmeni diliyorum bizleri affeyle Ya Rabbi. Yine senin hadibi Edib'in tavsiyesine uyarak, selatü selamla duaya bakıyoruz Ya Rabbi. Bizleri boş çevirme Ya Rabbi. Ellerimizi boş aşağıya indirtme Ya Rabbi. Camiye geldiğimiz gibi boş olarak çıkma zilletinden bizleri masum ve mahfuz eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin! وَيَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا اَرْحَمَ rahimin. Nefsimiz namına irtikâb ettiğimiz şeylerin derdini, yarasını içimizde duyuyoruz. Ailenin yarasını içimizde duyuyoruz. Her an kangran halinde gelişen cemiyetin yarasının içimizde asıl ettiği sıra duyuyoruz. Bütün bu dertlerin karşısına dikilip, kollarımızı açıp artık burada durur, duracaksınız diyemiyoruz. Bu dertlerimizin önünü alacak sensin. Dertlerimize derman, ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri ıslah eyle ya Rabbi. Ailelerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Cemiyetimizi ıslah eyle ya Rabbi. Cemiyetin salahı uğrunda, müsbet şeyler ortaya koyacak idarecileri sen lütf ile ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Yaralı gönüller senin huzuruna gelmek, sana teveccüh etmek, El açıp yalvarmak, nasıl zor bir şey olduğunu sen takdir edersin ya Rabbi! İşte biz böyle yararlar olarak huzuruna geldik ya Rabbi! İçimizden gelmeyerek ellerimizi sana kaldırdık ya Rabbi! Gönüllerimizle sana teveccüh ettik ya Rabbi! Sen Sultanlar Sultanı, bizler dilenciler dilencisi! bizlere kapından boş çevirme ya Rabbi! Bizleri atayayı şahanen ile payidar eyle ya Rabbi! El-Tâfü Sübhâniye'ne mazhar ya Rabbi! Kurban bayramında fedakarlık yapan insanların fedakarlıklarına lütfettiğin şeyleri bizlere lütfeyle ya Rabbi! Ya İlahe'l-Âlemin ve Ya ekrem ekremin Sen kullarını mağfiret etmek için bahaneler arıyorsun, vesileler vaz ediyorsun. Bizler de bu vesilelere dayanarak, bu vesileleri vesile yaparak ellerimizi sana kaldırıyoruz. Ya Rabbi sen Habib Edib'e ne söyletiyorsun? Hac yapan acılar içinde bir tanesinin açığı makbul ise bütününün hacını kabul buyuracağını vaat ediyorsun. İşte orada el açıp sana yalvaranların, el açmalan arkasında o saflara muhacir olarak saf bağlayıp el açan sana yalvaran bizler diyoruz ki eğer onların içinde bir tanesinin ibadetü taatini makbul buyurdunsa senin vacine dayanarak senin rutuna dayanarak senden yalvarıyor senden istirham ediyoruz bizlerin ibadeti taatini de makbule ile ya Rabbi ya ilahel alemin 2 3 asırdan beri esen bazı harap bazı hazan bize dökülmedik yaprak bırakmadı kurumadık ağaç bırakmadı Kurutmadık yeşil bırakmadı ya Rabbi nesimi etti mescidin mabedin yolunu unutturdu yalan yanlış bozuk doktrinler arkasından koşturdu senin dinin kitabını anlamaz hale getirdi bu fırtınalardan bizleri helal ya Rabbi! Şeytanın ika ve ihsas ettiği, beşerin karyasından ve kafasından çıkan dalalet cereyanlarından, dalalet doktrinlerinden, sapıklıklardan neslimizi helal ya Rabbi! Kur'an-ı Muğz'ü beyanla kalplerimizi mamur eyle ya Rabbi! Dokuz asır tevhidine, dinine, imanına hizmet eden bu aziz milleti sen faydar eyle ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin sen Habibi edibine, bu millet size ilişmezse onlara ilişmeyin dediniz. Senin saadet aslında, senin raşit halifelerin, senin Reşid halifelerin, bu millete ilişmediler, dokunmadılar ve sonra birkaç asır sonra sen imana ve Kur'an'a hizmeti bu millete devrediverdin ya Rabbi. men يَرْتَدَّ مِنْ كُمَنْ دِينِهِ فَسَوْفَيَتِ اللّٰهُ Ayeti kerimesiyle, kavim adıyla adlandırdın, bu milleti sen getirdin ya Rabbi. Dininin bayrakları yaptın ya Rabbi. Afak-ı alemde adını bayraklaştırmış olarak onları gezdirttin ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ilim-irfan yuvalarımızda huzursuzluk, keşmekeşlik ve karışıklık meydana geliyor. Memleket, millet, hükümet, asayiş her an tehdit ediliyor. Dıştan sızan fena fikirler karşısında milletin milli yapısı, milli bütünlüğü, dini imanı bir kısım tehlikelere maruz duruma geliyor. Sen bizi bütün bu halikten masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Kur'an'ı anlamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Azametini idraka muvaffak eyle ya Rabbi. Üluhiyetin bel kırıp boyun bükmeye biz seni muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilah alemin ne halimi ne de başkalarının halini münacet mahiyetinde Sene takdim edecek dile sahip değilim ya Rabbi. Esazen senin huzuruna gelmeyen bir insan, neler kaybettiğini bilemeyen insandır. Senin huzurunda bel kırıp boyun bükmeyen, secde kancasıyla gururunu kırmayan insan, bir şey bilmeyen insandır. Sen bu bir şey bilmeyenleri, haddini bilmeyenleri, seni tanımayanları kusurlarına bakmayarak affeyle ya Rabbi, seyyahatlarına bakmayarak affeyle ya Rabbi. Biz cahiliz ya Rabbi, biz idraksiziz ya Rabbi, biz ilimsiziz ya Rabbi. Bize lütfettiğin ilimle ancak biliriz, bize bahsettiğin idrakla ancak idrak ederiz, bize lütfettiğin anlayışla ancak meseleleri kavrarız. Sen büyük mesele olan sana irfanı bizleri kavramaya muvaffak eyle ya Rabbi, ya ilah el alemin veya ekrem el ekremin, bize sadakat hisani ile ya Rabbi, fedakarlık hisani ile ya Rabbi. Feragat ihsan eyle ya Rabbi! Bayramı bayramın manasına uygun olarak ifaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi! Ve yolunu sapıtmış, tarihi müstakimden çıkmış, sana isyan etmiş, baş kaldırmış, Kur'an'ı okumam ya anlamam ya azmetmiş, ne kadar asi, tahi, ba'i kimseler varsa sen ıslah ve hidayet eyle ya Rabbi! Ya Rabbi ben ki insanların en mücrimi, Bununla beraber ben ki onların hidayetini biliyorum. Habibi i Ediv'in ki Muhammed'in derdiyle kalbi detli, perişan ve parça parçadır. O kalp hürmetine sen neslimizi ıslah ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin biz bir cemaat olarak Cemaatimizin, hem cinslerimizin, neslimizin dalaleti karşısında kalbimiz kırılıyor. Burkuntu burkuntu üstüne bunu içimizde duyuyoruz. Sen ki yüzde doksan rahmet senin yanındadır. O azim ve cesim rahmetin hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi, bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Eklemin sinek vızıltısı mahiyetinde, senin dinine hizmet etme durumunda olan bir cemaat içinde bulunuyoruz ya Rabbi. Esasen bu küçük hizmetle dinin emirlerini ikame etmeye imkan yoktur, dinin emirlerini ayağa kaldırmaya imkan yoktur. Bütün bu işleri senden, senin lutfundan, senin kudret ve iradenden bekliyoruz yolunu sapmış ve kendilerine bir türlü söz dinletemediğimizde ise, sen kendi mahiyetini ve varlığını onların ruhlarına işrap eyle ya Rabbi! Fıtrat-ı selim üzerinde doğan neslimizi bozdurma ya Rabbi! Onları fıtrat-ı selim üzerinde yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi! Kur'an-ı Moğissül beyan gönüllere sultan eyle ya Rabbi! Ya ilah l-alemin senede bir iki defa dahi olsa camiye gelip el kaldıran bizler, sana derdini döken, içini döken, şerha şerha adetlerini sana anlatan bizler, derdimizi sana anlatırken, alemi bu işe işhad ederken, melek ve meleği âlâ'nın sakinlerini buna şahit tutarken, böyle bir şeyle mahkeme kübrada aleyhimize işler karıştırırken, sadece senin rahmetini teyhid için yapıyoruz. Senin rahmetini teyhid için yapıyoruz. Sen merhametine bizleri mazhar eyle ya Rabbi! tahtıya dayanmış bir mum durumunda bitmek üzere ve son parıltılarını vermek üzere olan bu mumu söndürme ya Rabbi! Sen memleketimizde İslamiyet'i söndürme ya Rabbi! Kur'an'ın şu ulefeşan keyfiyetini söndürme ya Rabbi! Kalplerimizi O'nun en ile münevver ya Rabbi! Bizi O'nun sayesi altında paydar ile ya Rabbi! Me'mur eyle ya Rabbi! Ma'mur eyle ya Rabbi! Ya ilah el alemin ve ya ekremen ekrebin! Sana şu küçük imanımızda, zayıf akidemizde, kısır izanımızda teveccüh ederek diyoruz ki, bizleri bin türlü perişaniyetle perişan etsen de senden yüzümüzü çevirmeyeceğiz ya Rabbi. Tek başımıza kalsak da yine senin yolunda kalacağız inşallah ya Rabbi. Şu perişan halimizde, mücrim keyfiyetimizde, tepeden tırnağa, kusurla âlüde mahiyetimize, bizi temizlemek için lütfedip cehenneme koysan da, yine Malik'e dönüp senin adını söyleyecek, sana bağlılığımızı, ahdüpe imanımızı orada ilan ve itiraf edeceğiz ya Rabbi. Sesimizi kessen ya Rabbi, vücut hatlarımızla bunu ifade etmeye çalışacağız inşallah ya Rabbi. Umumun içine ve hissiyatına tercüman olarak, İstahçe ve terbiyesizce söylediğim şu şeylerden ötürü beni de merhamet edip mağfiret eyle ya Rabbi! Günahlarımı mağfiret eyle ya Rabbi! Alemin matmağın azarı durumunda bulunan bizlere istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Kötü durumlarımızı kötü örnek aldı ve hak kötü oldu ya Rabbi! Onlara iyi örnek olup irşad edemediğimizden talalete düştü. Nesin elinden tutamadığımızdan dolayı onların küfranına vesile olduk ya Rabbi! Bugün bütün dünyanın şarkı ve garbut alalet içindeyse, küfür ve küfran içindeyse, bu bizim vazife yapma yapmayışımızdandır. Sen bize vazife aşkın ihsan eyle Ya Rabbi! Ya İlahe'l Alemin, kırkına merdiven koymuş bir insan olarak, hayattan daha ziyade ahirete müteveccüh bir, bir insan olarak, dünyadan eline teyli çekmeye doğru teveccüh etmiş bir insan olarak, benim senden başka matubum, maksudum yoktur. Kendini bana matub ve maksud eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, eğer bu duamı kabul buyurursan, senden uzaklaşmış, mescidin yolunu unutmuş, fakat şu anda camiye gelmiş kimseleri, mescide kaim ve daim eyle ya Rabbi. Devamlı gelip gitmeye hidayet eyle ya Rabbi. Sen onları da mağfiret eyle ya Rabbi. Ben senin namına hüküm veremem kaza edemem, onları mahkûm edemem ya Rabbi. Bir kere dahi senin huzuruna gelse, senin rahmetinden ümit ediyorum ki, sen elini uzatasın, onu kur ve huzuruna Hazreti Muhammed Hz. Muhammed'in şefaat edeceği hale getiresin. Bunu senden diliyor ve dileniyoruz. Biz ki dilencileriz, senden bin şey dileniriz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi, ya ilahe alemin ve ya ekremen ekremin, Söz söylerken, sana el kaldırırken, halimizi arz ederken nasıl cahilane bir tavır içinde olduğunu görüyorsun. Ama ne yapalım, içinde yetiştiğimiz devir kalbi hayattan bizleri uzaklaştırdı, hissi hayattan bizleri uzaklaştırdı. Kafalarımız malemal fena şeylerle doldu, ruhi yapımız tamamen harap oldu. Bizim dualarımızdan, teveccüh ve niyazlarımızdan haberdar kıldın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim teveccühlerimize bakıyor, sonra senin lütfedeceğine bakıyor. Bizim teveccühlerimizin samimi olup olmadığını o belki bilemez ama sen bilirsin Ya Rabbi. Bizlere samimiyet ihsan eyle Ya Rabbi. Teveccühümüze bakarken Senden gelecek şeylerin gelmeyişi karşısında onun kalbini kırma ya Rabbi, onu mahzun etme ya Rabbi. Bir bize bakıyor, bir sana bakıyor, bizden giden perişan şeylere bakıyor, senden gelen veya gelmeyen şeylere bakıyor, sen çok şeyler ihsan eyle ya Rabbi. Rahmeten lil alemin dediğin, Kur'an'da şerefi beni insan olarak vasfettiğin, Hz. Muhammed'ine bizleri bahişle ya Rabbi. Ashab-ı Resûlullah'a bağışla bizleri ya Rabbi! Mekke'ne, Medine'ne bağışla bizleri ya Rabbi! Kur'an'a bağışla bizleri ya Rabbi! Her şeyini kaybetmiş, iflas etmiş, binlerce yara ve bere içinde, diyotine giden bir insan edasıyla söylüyorum. İdam edilmeye giden bir insan edasıyla söylüyorum. Eğer bu kadar insanlar, biz insanlar, fani insanlar karşısında yanvar el yakarırsak, onların kalpleri gevşer, onların içinde merhamet hissi belirmeye başlar. Halbuki sen rahimsin Ümit ediyor ve bekliyoruz, bizleri mağfiret eyle ya Rabbi! Bizlere merhamet eyle ya Rabbi! Yolunda, berzanı tahdilde bizleri kaim ve daim eyle ya Rabbi! Allahümme ya daim erfadli alel veriyye, ya basıta'l yedeyni bilatiye,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 Arzuldu rıhmete lil alamin, vassal vassalim Allah tejidina Muhammedin sallallahu teala ali ve sallam, vaa la ali ve auladi ve azvadi ve ashabi ve